Perişan FM Perişan FM. DK Radyo'da, Türk Perişan Efem. Perişan Efem Ramazan özel programını iftiharla sunar. Perişan Efem radyo'da Türk sineması Ramazan özel. Hikayemiz Ekiyaemiz 1900'lü yılların İstanbul'unda Boğaz kıyısında bir konakta geçmektedir. Hikayemizin kahramanlarından zavallı Nala'nın istemediği halde tacil ile evlendirilmiş Nala'nın sevdiği bu ki muallim olan ben Talatus'a Taci'nin entrikaları sonucu hızından atılmışımdır. <gülüyor> Kötülüğü dört düvele yayılan Taci o kadar kötüdür ki gelmiş geçmiş kötülerden zengin ve yoksuldaki Falconetli Dallas'taki Ceyar, Tek Türkiye'deki Şivan yaprak dökümündeki Ferhunde Kurtlar Vadisi'ndeki Büyük İskender bile Taci'nin yanında adeta melek hükmünde kalmaktadır. <gülüyor> Taci denen o kadar kötüdür ki Google'a kötü yazın enter'a basın karşınıza Taci mi çıkacaktır. Tabi burada diğer taciler üzerine alınmasın kimin kastedildiği gayet açık ve seçiktir. <gülüyor> evet tacı yaptığı alavere ve balaverelerle uğraşırken zindanlarda adeta çürümeye yüz telat zindan hayatına iyice alışmış günlerini mahkumlara ve gardiyanlara musiki dersi vererek geçirmektedir. Dalatın o dehşet musiki derslerin ardından mahkumların musiki zeküde değişmiş. Bir zamanlar ferdi dinleyen mahkumlar şimdi Verdi dinlemeye başlamışlardır. <gülüyor> Bu arada Verdi de kim diye soranlara söyleyeyim Verdi dünya cünü bir İtalyan bestecisidir. <gülüyor> Yahu bu Verdi'nin üçüncü biyolensel saç samayesi yok mu? Harika yapmış adam ya, helal olsun valla. Verdi da iyi ama, Çaykovski'nin Saray'dan Kız Kaçırma Konçertosu, daha bir sanatsal kanımcı be ya. Evet arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla, musiki konusunda kısa zamanda çok uzun bir yol aldınız. Sayenizde hocam. Şimdi geçen ders öğrendiklerimizi tekrar edelim lütfen. Ses veriyorum. Do mi sol mi mi sol mi mi re re Do mi sol la sol fa sol fa mi Tekrar edelim lütfen. Bir, iki, üç. Do mi sol mi mi sol mi mi re re mi, do, do, do mi sol <hice>. <iley> um. um mi <UNLiz> <diferencia> um. Olmuyor, olmuyor, olmuyor! Yani şu Tabii kadar öyle. kolay kolay olduğu kadar da basiti mutlak bir şarkıyı dahi icray meşgâlleyemiyorsunuz. Yazıklar olsun size verdiğim emeklere. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazık. Yazık. Yazık. Yazıklar olsun. Yo ödüllendir, hocam. Yeterince çalışamadık. Ne demek çalışamadık ha? Ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne e va, demek? Ne, yine ne, sinirlendi. ne, sinirlendi. ne demek? Yine sinirlen. Sinirlenince kendime tekrarına geliyorum. Sakin olun. Hala da ben de. Sakin mi? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Allah Allah! Adam kafayı geliyor. Tamam, sanıyorum sakinleştim. Sakinleştim! Sakinleştim! Karadoca, evet az önce icra meşk eylediğiniz şarkı çok zordu. Biz fış fış kayıkçı şarkısına çalıştık. Onu icra meşk eylesek olmaz mı? Tamam o zaman. O halde fış fış kayıkçıyım eşk edelim arkadaşlar. Son 2, 3, 4. La la la sol, la la la sol, fa sol, fa sol, la la la sol. Hep beraber arkadaşlar. 1, 2, başlama. 1, 2, 3. La la la sol, la la la sol. Fa sol la la la sol Bravo bravo <gülüyor> İşte icra meşki sanatı aşyani şahani güzarı zarı bizarı bergüzarı korel <gülüyor> Yo, Bizi şımartıyorsunuz hocam Gardiyancıbaşı gardiyancıbaşı Buyurun talat be oğlum be Taci uyuzu bugün gelmez değil mi Merak etme gelecek olursan nöbetçiler haber verecek Rahat ol sen Bu tacı sizlere musiki dersi verdiğim öğrenirse hayatı, hayatı zindan eder bize Hocam siz daha iyi bilirsiniz ama hatırlatmak isterim ki zaten zindandayız. Sahi Zindandayız değil mi? <gülüyor> zindandayız değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? mi? Açıldı der yine o. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya bak, Allah razı olsun be hocam. Musiki dırsınız sayesinde nota nedir, sof nedir, şan nedir, nedir şöhret nedir. Ben buraya girdiğimde yan baktılar diye beş kişiyi kesmiştim. Ama sizin sayenizde ıslah oldum ve şu anda inanın karıncayı bile kesebim. Bunu, bunu ben değil sizler başardınız arkadaşlar. Hocam ya o güzel sesinizle bir şeyler meşgetseniz de kulaklarımızın kiripası dezenfekte olsa, gönüllerimizin bantelindeki letayifler bülbüllerin şakayıkı gibi piripahı ah olsa. <gülüyor> Arkadaşlar söyleyeceğim Değerli arkadaşlarım kader dostlarım Şunu biliniz ki biz sanatçıları yaşatan Sizlerin ellerinde kalbi Vuku bulan alkışlarınızdır Ve sizler bu da bu dört duvar arasında Benim Mesud'u Bahtiyar bu şekilde Mesuliyeti Mesrur'u Gayrimeşrubat'i Fecrat'i Elediniz Bu cihetle ömrü hayatında çok hayati ve dahi mebati Hatta Polat alemdari bir sevgiyle Mesrur'u Meşure'yi aşure'yi malzemeyi Ya oğlum bir şarkı icra edeceğim iki saattir konuşuyorum kıza kes de şarkıyı Mesket ya Evet arkadaşlar, sıradaki istek parçamızı işkence odasındaki işkenceci başı Ceberut Efendi ve cellat başı Cerahat Efendi için söylüyorum. Bu şarkıyı bugüne kadar işkence ettiği mahkumlara, bana ve siz değerli dostlarını alman etmiş. <gülüyor> İstediği şarkı, Aynıl Tahir Şan Efendi'nin Kürdili Casker bir Nihavent şarkısı. Son iki, üç dört Beni böyle bırakıp Gidemezsin sen bir kalem de silin. ki beni böyle bu bırakıp gidemezsin sen. Bir kalem de silin. ki bir pişman olursun da dönme var. Bir pişman olursun da dönme var. Tanrıya yatma kafamı da batma çarpanım amma. Buna, buna baktım sözüne inanmam Vururum valla Dantana yapma kafamı da bozma Çarparım valla Ona buna bakıp sözüne inanma Vururum valla Dantana yapma kafamı da bozma Çarparım valla Ona buna bakıp sözüne inanma Vururum vururum vururum valla Kölen olam dedim Ben olmadım mı sana aşkı candan, tattırmadım mı? Kölen olan bizim, ben olmadım mı? Sana aşkı candan, tattırmadım mı? Bir gün pişman olur sonunda, dönme bana Bir gün pişman olur sonunda, dönme bana Son kiç santana yapma, kafamda da bozma Evet, delat yani ben zundamdakilerle i̇cra meş meşk durayım Dışarıda hayat hayli çetin, hayli geçkin Hayli ağlamaklı geçmekte İspanyol ise bir kadın Çalıkçı'la şarkı söylemektedir Kimdir <gülüyor> bu kadın? Nereden çıkmıştır? Hikayemizle alakası nedir? Hepsi gelecek bölümdedir Türkiye radyoların tek arka sömürgün komedi her gün saatlerde iftar ve son vaktinde dünya radyoda Yazan Pekin oynayanlar Beraber Pekin, Serpil Pekin, Serkan Üstürk. Savaş Bayındır Teknik Pekin <gülüyor> Dinleyin dinleyin Perişan Efendim. Perişan. Efendim. Türkiye radyoları Radyolar. Radyolar. <gülüyor> Perişan efem